Felsefe taşının gizlerini bilen ve bunu kullanan simyacı Cye İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adında kız kardeşi Rabb'ın ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek ''Ya Rab'' dedi.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 Narkissos yakışıklı bir genç miydi? diye sormuş Göl. Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki? diye karşılık vermiş iyice şaşıran Oryaslar. Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu. Göl bir süre sessiz kalmış, sonra şöyle konuşmuş. "Narkissos için ağlıyorum ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmemiştim ben. Narkissos için ağlıyorum çünkü sularıma eğildiği zaman gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum. ''İşte çok güzel bir hikaye'' dedi simyacı. 1. Bölüm Delikanlının adı Santiago'ydu. Sürüsüyle birlikte eski, terk edilmiş kilisenin önüne geldiğinde güneş batmak üzereydi. Kilisenin çatısı çoktandır çökmüş, bir zamanlar aynı eşyalarının konulduğu yerde kocaman bir firavun inciri büyümüştü. Delikanlı geceyi burada getirmeye karar verdi. Bütün koyunlarını yıkık kapıdan içeri soktu. Koyunların geceleyin kaçmalarını engel olacak şekilde kapıya birkaç tahta koydu. Bu bölgede kurt falan yoktu ama bir keresinde birkaçak oyunu bulmak için ertesi gün bütün gün dolaşmak zorunda kalmıştı. Yamçısını yere yayıp üzerine uzandı. Okuyu bitirdiği kitabı da yastık olarak başının altına koydu. Uykuya dalmadan önce artık daha kalın kitaplar okuması gerektiğini düşündü. Okunmaları daha uzun sürer, geceliğinde daha rahat yastık olurlardı.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 kendisine etkileyen kitapların bazı bölümlerini kimi zaman onlara okur, kimi zaman da kırlarda dolaşan bir çobanın yalnızlığından ya da yaşama sevincinden sürtelerdi onlara. Kimi de uğraşmayı alışkanlık haline getirdiği kentlerde gördüğü son yenilikleri anlatırdı. Ama önceki günden bu yana, 4 gün sonra varacağı kentte yaşayan genç kızdan başka bir konuşma konusu açmamıştı. Bir tüccarın kızıydı söz konusu olan. Önceki yıl yalnızca bir kez gelmişti buraya. Tüccarın bir kumaş mağazası vardı.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 Uzun siyah saçları, eski Maghribli fatihleri belli belirci zanımsatan gözleriyle, tepeden tırnağa tam bir Endülüs kızıydı konuşan. ''Koyunlar kitaplardan daha üreticidir.'' diye yanıtladı genç çoban. İki saatten fazla sohbet ettiler. Endülüs kızı, Tüccar'ın kızı olduğunu söyledi. Her günü birbirine benzeyen köy yaşamını anlattı. Çoban, Endülüs kırlarından, uğradığı kentlerde gördüğü son yeniliklerden söz etti. Koyunlarıyla konuşmak zorunda kalmadığı için mutluydu çoban.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 Heyecandan içi içine sığmıyordu ama yüreğini koyu bir kaygı da sarmıştı. Belki de genç kız unutmuştu onu. Yürüs satmak için oraya uğrayan bir yığın çoban vardı. ''Pek önemli değil'' dedik oyunlarıyla konuşurken. ''Ben de başka yerlerde başka kızlar tanıyorum.'' Ama yüreğinin derinliklerinden biliyordu ki öyle pek önemli değil diyecek durumda değildi. Çobanların da tıpkı denizciler ve gezgin satıcılar gibi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 Güneşin doğuşuyla batışı arasında eğleşen, uzun saatlerden oluşan günlerin biri ötekinden farklı olmasa da, kısacık yaşamları boyunca tek bir kitap okumasalar, köylerde olup bitenleri anlatan delikanlının insan dilini anlamasalardı. Yiyecek ve suyla yetiniyorlardı ve bu onlar için yeterliydi. Buna karşılık günlerini, arkadaşlıklarını ve kimi zaman da etlerini cömertçe sunuyorlardı. Günün birinde bir canavara dönüşsem ve tek tek hepsini öldürsem,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 ''Havanın beklenmedik değişikliklerine karşı koymaya her zaman hazır olmalıyız.'' diye düşünüyordu o zaman. Yamçının ağrına katlanmayı minnetle kabul ediyordu. Yamçının da bir varlık nedeni vardı. Tıpkı delikanlının hikmeti vücudu gibi. ''Orası senin burası benim en dürüst ovalarını iki yıl dolaştıktan sonra bölgenin bütün kentlerini ezbere öğrenmişti. Yaşamını anlam veren şey gezip dolaşmaktı. Basit bir çobanın neden okuma bildiğini bu genç kızı açıklamak niyetindeydi.''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 Bir yamçısı, bir başkasıyla değiştokuş edebileceği bir kitabı ve bir sürüsü vardı. Bununla birlikte en önemlisi her gün yaşamının en büyük düşünü gerçekleştiriyordu. Geziyordu. Endülüs avlarından bakınca koyunlarını satıp denizci olabilirdi. Denizden usandığı zaman da birçok kent, birçok kadın tanımış, birçok mutluluk olanağı yaşamış olurdu. Papaz okuluna Tanrı'yı aramaya nasıl gidebilirim diye düşündü doğan güneşe bakarak. Bunun olası olduğu durumlarda bir yolunu bulup bir başka yolculuğa çıkıyordu. Buradan kaç kez geçmiş olmasına karşın bu Harap Kilise'ye kadar hiç gelmemişti. Dünya büyüktü, sonra gelmiyordu. Kısa bir sürede olsa, koyunlarının kendisine yol göstermesine izin verse, sonunda bir yıl ilginç şeyi keşfederdi. Sorun şu ki, her gün yeni bir yere gittiklerinin farkına varmıyorlar. Otlakların değiştiğini, mevsimlerin birbirine benzemediğini anlamıyorlar. Çünkü yiyecek ve sudan başka bir kaygıları yok.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 Kitabını daha kalın bir kitapla değiştirdi ve yeni satın aldığı şarabı rahatça içmek için kasabanın alanına gidip bir sıraya oturdu. Sıcak bir gündü ama şarap o akıl ermez gizemiyle çubanın içine biraz serinletti. Koyunlar yeni edindiği bir dostun kent girişinde bulunan ağılındaydılar. Bu yörelerde bir yıl arkadaşı vardı ve bu da yolculuk yapmayı neden bu kadar sevdiğini açıklıyordu. Her gün birlikte olmak gereksinimi duymaksızın insan her zaman yeni dostlar edinir.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 Düşleri gerçeğe dönüştürmeyi beceremediği halde düş yorumculuğuna kalkışan cadı gibi. Koyunlarını alıp kırları açılmadan önce güneşin alçalmasını beklemeye karar verdi. Üç gün sonra tüccarın kızını görecekti. Salifah papazından aldığı kitabı okumaya başladı. Kavun bir kitaptı. Daha ilk sayfada bir cenaze törenini anlatıyordu. Ayrıca kahramanların adları da son derece karmaşıktı. Günün birinde bir kitap yazacak olursam diye düşündü.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 Doğrusu bir ipucu değildi yanıtı ama en azından Şalem'in Endülüs'te bulunmadığını biliyordu. Yoksa bilirdi bu kenti. Peki ne yapıyorsunuz Şalem'de? Şalem'de ne mi yapıyorum? Yaşlı adam ilk kez ile gülmeye başladı. Şalem kralıyım ben. Ne soru? İnsanlar bir yıl acayip şey söylüyorlar. Bazen koyunlarla birlikte yaşamak çok daha iyi. Konuşmaz koyunlar. Yiyecek ve su aramaktan başka bir şey yapmazlar. Ya da kitaplar. Dinlemek isterseniz size ilginç öyküler anlatır kitaplar. Ama insanlarla konuşurken durum başka. Öylesine tuhaf şeyler söylerler ki konuşmayı nasıl sürdüreceğinizi bilemezsiniz. Benim adım Melkisedek dedi yaşlı adam. Kaç tane koyunun var? Yeteri kadar diye yanıtladı çoban. Yaşlı adam onun hayatı hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu. Öyleyse bir sordumuz var. Yeteri kadar koyunun olduğunu düşündüğün sürece sana yardım edemem.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 ''Ben şalim kralıyım'' demişti yaşlı adam. ''Bir kral niçin bir çobanla çene çalsın?'' diye sordu delikanlı. Tedirgin olmuş alabildiğine şaşırmıştı. ''Bunun birçok nedeni var. Ama diyelim ki bunun en önemli nedeni, senin kişisel menkıbeni gerçekleştirme gücüne sahip oluşun. Delikanlı kişisel menkıbenin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Senin her zaman gerçekleştirmek istediğin şeydir. Hepimiz gençken kişisel menkıbemizin ne olduğunu biliriz.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 Çobanlığı da seçebilirdi.'' diye düşündü delikanlı. Bu düşüncesini yüksek sesle tekrarladı. ''Bonun pekala düşündü.'' dedi yaşlı adam. ''Ama patlamış mısır satıcıları çobanlardan daha önemlidir. Patlamış mısır satıcılarının başlarının sokacakları bir çatı vardır. Oysa çobanlar ''Yıldız Palas'' da uyurlar. İnsanlar kızlarını çobanlardan çok patlamış mısır satıcıları ile evlendirmek ister. Tüccarın kızını düşünen çoban yüreğinde bir acı hissetti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 Peki siz hep böyle durumlarda mı ortaya çıkarsınız? Her zaman böyle değil, hiçbir zaman bir şey yapmaktan geri durmadım. Bazen iyi bir fikir, bir çözüm yolu olarak göründüm. Kim zaman çok nazik bir anda işleri kolaylaştıracak şekilde davrandım. Böyle şeyler işte. Ama çoğu insan hiçbir şeyin farkına varamadı. Bir hafta önce bir maden arayıcısına bir taş biçiminde görünmek zorunda kaldığını anlattı. Zümrüt taramak için her şeyini terk etmişti bu adam. 5 yıl boyunca bir ırman kıyısında çalışmış, 999.999 ,999 taş kırmıştı. Bir zümrüt parçasını ararken. işte o anda vazgeçmeyi düşünmüş, oysa zümrütünü bulması için bir taş, tek bir taş kalmıştı. Madenci kişisel menkıbesi üzerine bahse girmiş bir insan olduğu için, yaşlı adam işe karışmaya karar vermiş. Bir taşa dönüşüp madencinin ayaklarına yuvarlanmış. Başarısız geçen 5 yıl yüzünden eziklik duyan madenci,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 ''Şingeneler kurnazdır.'' diye içini çekti yaşlı adam. Ama ne olursa olsun, hayatı her şeyin bir bedeli olduğunu öğrenmek senin için iyi bir şey. Işığın savaşçılarının öğretmeye çalıştıkları şey de budur zaten. Delikanlı'ya kitabını geri verdi. ''Yarın sürünün onda birini bana getireceksin. Gizli hazineyi nasıl bulacağını söyleyeceğim sana. Hadi, iyi akşamlar.'' Sonra alanın bir köşesinde gözden kayboldu. Delikanlı kitabı yeniden okumayı denedi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 Hangisi iki ay sonra kuzulayacak, hangileri tembeldir hepsini biliyordu. Onları kırıkmayı ve kesmeyi de biliyordu. Gitmeye karar verecek olursa koyunları acı çekerdi. Rüzgar çıktı. O bu rüzgarı tanıyordu. Gün Gündoğusu diyorlardı bu rüzgara. İmansız sürüleri bu rüzgarla birlikte gelmişlerdi. Tarifaya gelmeden önce Afrika'nın bu kadar yakın olduğunu hiç düşünmemişti. Çok büyük bir tehlikeydi bu. Magripliler ülkeyi yeniden istila edebilirlerdi.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 Biz buna lütuf kural adını veririz. İlk kez kağıt oynadığın zaman kesinlikle kazanırsın. Acemi talihi. Peki neden böyle oluyor? Çünkü hayat senin kişisel menkıbeni yaşamanı istiyor. Sonra altı koyun incelemeye başladı ve bir koyunun toparladığını fark etti. Delikanlı bunun önemsiz bir şey olduğunu çünkü bu koyunun koyunlarının en akıllısı olduğunu ve çok gün verdiğini söyledi. hazine nerede diye sordu. Mısır'da, piramitlerin yanında.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 Yeşil çekirgeler, küçük gri kertankeleler ve dört yapraklı yoncalar gibi. ''Doğrudur'' dedi delikanların düşüncelerini okuyan yaşlı adam. ''Tıpkı sana dedenin öğrettiği gibi. Birer işarettir bunlar.'' Sonra sarındığı harmoniyi açtı. Delikanlı daha önce görmüş olduğu şeyden çok etkilenmişti. Bir gün önce gözlerini kamaştıran parıltıyı yanımsadı. Diğerli taşlarla süslü, som altından kocaman bir göğüslük vardı göğsünde yaşlı adamın. Gerçek bir kraldı yaşlı adam. Haydutların saldırısına uğramamak için böyle gizleniyordu. Al, dedi. Göğüsünün ortasına kakılmış biri beyaz, biri siyah iki taş çıkararak. Birinin adı Urim, ötekinin adı da Tummim'dir. Siyah olanı evet demektir, beyaz olanı hayır anlamına gelir. İşaretleri yorumlamayı başaramadığın zaman sana yardım ederler. Ama her zaman nesnel sorular sor. Ama mümkünse kendi kararlarını kendin al. Hazine piramitlerin yakınında bulunuyor, bunu biliyorsun zaten. Bana altı koyun vermek zorunda kaldın, çünkü karar vermeni ben yardımcı oldum. Delikanlı iki taşı heybesine koydu. Artık kararlarını kendisi verecekti. Her şeyin bir ve tek olduğunu asla unutma. Simgelerin dilini unutma. Ve özellikle kişisel menkıbenin sonuna kadar gitmeyi unutma. Ama şimdi sana küçük bir öykü anlatmak istiyorum. Bir tüccar mutluluğun gizli öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgesinin yanına yollamış. Delikanlı bir çölde,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 Delikanlı sarayın merdivenleri inip çıkmaya başlamış. Gözünü kaşıktan ayırmıyormuş. İki saat sonra Bilge'nin huzuruna çıkmış. ''Güzel'' demiş Bilge. ''Peki yemek salonundaki acem hallarını gördünüz mü? Bahçı bambaşarını yaratmak için on yıl çalıştığı bahçeyi gördünüz mü? Kütüphanemdeki güzel parşümenleri fark ettiniz mi?'' Utanan delikanlı hiçbir şey göremediğini itiraf etmek zorunda kalmış. Çünkü Bilge'nin kendisine verdiği iki damla yağ dökmemeye çabaladığından...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 Bir çoban gezmeyi sevebilir ama, koyunlarını asla unutmaz. Yaşlı adam delikanlıya baktı ve sonra açık elleriyle delikanlının başının üzerinde bazı tuhaf işaretler yaptı. Sonra koyunların önüne katıp uzaklaştı oradan. Küçük tarifa kentinin yukarı kesminde, Margaret yaptırdığı eski bir kale vardır. Kale surlarına oturan biri aşağıda bir alan, bir patlamış mısır satıcısı ve karşıda bir parça Afrika görebilir. Şalem kralı Melkis'e o akşam kale surlarına oturdu ve yüzünde Gündoğusu adı verilen rüzgar hissetti. Sahip değişikliğinin ve kargışaların alt üst ettiği tedirgin koyunlar biraz ileride kımıldanıp duruyordu. Bütün arzuları yalnızca yiyecek ve içecekti. Melkis'e limandan uzaklaşan küçük gemiye baktı. Genç çobanı bir daha hiç görmeyecekti. Tıpkı ganimetten ondalık verdikten sonra İbrahim'i bir daha hiç görmediği gibi. Ama işinin özelliğiydi bu.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 Bomboş, bomboş. Senin de söylediğin gibi tanrım. Ama bazen bir ihtiyar kral da kendisiyle gururlanmak gereksinimi duyabilir. Ne tuhaf bir memlik şu Afrika diye düşündü delikanlı. Kentin daracık sokaklarına dolaşırken gördüğü öteki kahvehanelere benzeyen bir kahveye oturmuştu. İnsanlar ağızdan ağza dolaştırdıkları devsel pipolar içiyorlardı. Birkaç saat içinde el ile tutuşarak dolaşan erkekler, yüzdeli peçeli kadınlar, yüksek kulelerin tepesine çıkıp şarkı söyleyen din adamları, onların çevresinde de diz çöküp alınlarını yere vuran insanlar görmüştü. ''İmansızların tapınmaları'' diye düşündü. Çocukken köylerindeki kilisede bir kırata binmiş oğlu Aziz Yakub'un heykelini görürdü. Kılıcını çekmiş, ayaklarının altında buranın insanlarına benzeyen insanlar. Kendini tedirgin ve yalnız mı yalnız hissediyordu.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 Çay daha az acı geldi. Sen kimsin? diye sorulduğunu duydu İspanyolca. Birden bire kendini alabildiğine güçlü hissetti. Kendisi simgeleri düşünürken biri çıka gelmişti. Sen nasıl oluyordu İspanyolca konuşabiliyorsun? diye sordu. Karşısındaki Avrupalı gibi giyinmiş bir gençti, ama ten rengi onun bu kentten olduğunu akla getiriyordu. Hemen hemen kendi boyunda, kendi yaşındaydı. Orada hemen hemen herkes İspanyolca konuşur.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 kendisine söylediklerini anımsadı. ''Mümkünse beni oraya götürmeni rica edeceğim. Rehberlik ücretini öderim. Oraya nasıl gidildiği konusunda bir fikrin var mı?'' Kahvecenin yakınlarında olduğunu ve konuşmalarını dikkatle dinlediğini fark etti delikanlı. Adamın orada bulmuşu canını sıkıyordu biraz. Ama bir rehbere rastlamıştı ve bu fırsatı kaçırmayacaktı. ''Koskoca sahra çölünü geçmek gerek'' dedi Arap çocuk. ''Bunun için de para gerekir. İlki yeterince paran var mı bakalım?''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 Delikanlı yeni arkadaşının üzerinden gözlerini ayırmıyordu. Bütün parasının artık onun ellerinde olduğunu unutmuyordu. Parayı ondan geri istemeye aklından geçirdi ama bunun kabalık olacağını düşündü. Şimdi üzerinde dolaşmakta olduğu bu yabancı toprakların gelenek ve göleneklerini bilmiyordu. Gözüm üzerinde olsun bu yeterli diye düşündü. Kendisi ondan daha güçlüydü. Birden bu korkunç, karışık eşya yığınlarının ortasında şimdiye kadar görmediği kadar güzel bir kılıca ilişti gözleri. Kını gümüştendi. Siyah kabzasına değerli taşlar kakılmıştı. Nasıl dönüşü bu kılıcı almaya karar verdi. ''Satıcıya kılıcın fiyatını soruver'' dedi arkadaşına. Ama silahı seyrederken iki saniye dalmış olduğunu da fark etti. Sanki birdenbire göz kafesi daralmış gibi yüreği sıkıştı. Kendisinin neyin beklediğini bildiğinden yan tarafa bakmaya korktu. Gözleri güzel kılıcın üzerinde öyle kaldı. Sonra bütün cesaretini toplayarak başını çevirdi. Çevresinde pazar alanı vardı.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 Bunun üzerine orada bulunanlar bir sükmalarını yere vurdular ve onlar da şarkı söylemeye başladılar. Daha sonra iç başındaki karıncalar gibi dağlara yola koyuldular. Güneş de batmaya başladı. Genç adam alanı çevreleyen beyaz evlerin arkasında itinceye kadar uzun süre güneşe baktı. Aynı güneş bu sabah doğarken kendisinin bir başka anakarda bulunduğunu, orada çobanlık yaptığını, altmış koyunu olduğunu ve bir genç kızla buluşacağını düşündü. Sabahleyin kırlarda dolaşırken başına geleceklerin hepsini biliyordu.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 İlk anlı bunun doğru olup olmadığını anlamak istedi. Bomboş bir pazar alanındaydı. Ne cebinde tek kuruş ne de gecelerin bekleyeceği koyunları vardı. Ama bu taşlar onun bir kralar aslamış olduğunun kanıtıydı. Onun kişisel menkibesini bilen, babasının silahıyla ne yaptığından ilk kinsel deneyiminden haberi olan bir kralar aslamıştı. Taşlar kahinlik yapmaya yarar. Adları Urimle Trumim. Taşları heybesine koydu tekrar ve bir deney yapmaya karar verdi. Yaşlı adam, taşlar ancak insan ne istediğini bildiği zaman işe yaradığı için onlara açık seçik sorular sormak gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine yaşlı adamın kutsanmasının hala kendi üzerinde olup olmadığını sordu. Taşlardan birini çıkardı. Evet, de çıkan taş. Hazinemi bulacak mıyım? diye sordu. Eline heybeye soktu. Taşlardan birini almak istedi ama taşlar heybedeki bir delikten aşağı düştü. Heybede bir delik olduğunu fark etmemişti.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 Cebinde tek metelik yoktu ama hayata olan inancı tamdı. Önceki akşam okuma alışkanlığı dinliği kitaptaki kahramanlar gibi bir serüvenci olmayı seçmişti. Acele etmeden alana dolaşmaya başladı. Satıcılar barakalarını kurmaya başlamışlardı. Şekerleme satan birinin barakasını kurmasına yardım etti. Bu adamın yüzünde başkalarınkine benzemeyen bir gülümseme vardı. Neşe doluydu. Hayata açıktı. Zorlu bir iş gününe başlamaya hazırdı. Gülümsemesi bir bakıma şu yaşlı adamı. Bir süre önce tanışmış olduğu, şu gizemli yaşlı kral hanımsatan bir gülümsemeydi. Bu tüccar yolculuk yapmak ya da bir tüccar kızıyla evlenmek için şekerlemeyi imal etmiyor. Hayır, bu mesleği sevdiği için şekerlemi öğretiyor üretiyor, diye düşündü delikanlı. Adamın, o yaşlı adamın yaptığını yapabileceğini fark etti. Bir kişinin kendi kişisel menkıbesine yakın ya da uzak olduğunu bir bakışta anlamak. Kolay bir şey ama ben henüz bunu anlamaktan uzağım.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 Yokuş yukarı bir sokağın sonundaki bu dükkanda. Şimdi artık herhangi bir şeyi değiştirmek için çok geçti. Hayatı boyunca öğrendiği tek şey bir alıp satmaktı. Bir zamanlar dükkanı pek ünlüydü. Pek çok insan bilirdi bu dükkanı. Arap tüccarlar, Fransız ve İngiliz yerbilimciler, Alman askerler yani her zaman cepleri para dolu insanlar. O sıralar billuriye satıcılığı olağanüstü bir serüvendi. Ve nasıl zengin olacağını yaşlandığı zaman sahip olacağı güzel kadınları hayal ederdi.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 Yaşladan birden gürmeye başladı. Dükkandaki kristalleri bütün bir yıl sih Satılan her şeyden yüklü bir komisyon da alsan Mısır'a gitmek için epeyce borç para bulman gerekir. Tancayla piramitler arasında binlerce kilometrelik bir çöl var. Bunun üzerine öyle bir sessizlik oldu ki kent birden biri uykuya dalmış izlerini uyandırdı. Sanki artık pazar pazar yoktu. Satıcılar arasındaki tartışmalar sona ermiş, minarelere çıkıp şarkı söyleyen insanlar toz olmuş.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 Neredeyse bir aydır bir lüriye tüccarının yanında çalışıyordu delikanlı. Ne var ki onu tam anlamıyla mutlu edecek türden bir iş sayılmazdı. Tüccar hiçbir şey kırmaması için çok dikkatli olması gerektiğini durmadan anımsatarak tezgahın arkasında bütün gün homurlanıp duruyordu. Yine de orada çalışmayı sürdürüyordu delikanlı. Çünkü adam dırdırıcı olmasına dırdırıcıydı ama adaletsiz bir de değildi. Satılan her parça üzerinden oldukça iyi bir komisyon alıyordu satıcı ve daha şimdiden biraz para biriktirmeyi bile başarmıştı. Sabahleyin hesaplamıştı.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 Koyunlarımla kırları dolaşırken yılan sokmalarına kurban gidebilirlerdi ama bu tehlike koyunlarla çobanların hayatlarının bir parçasıdır. Tüccar bu arada 3 kristal vazo olmak isteyen bir müşterinin yanına gitti. Artık her zamankinden daha fazla satış yapıyordu. Sanki eski zamanlar geri dönmüş gibiydi. Sokağın, pancanın en çekici sokaklarından biri olduğu zamanlar gibi. Gelip geçenler giderek çoğalıyor, dedi delikanlıya, müşteri gittiği zaman. Bu sayede daha iyi yaşayabiliyorum.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 İspanya'ya dönüp altmış koyun alabileceğini hesapladı. Hatta fazladan bir 60 koyun daha alabilecekti. Bir yıldan kısa süre içinde sürüsünü ikiye katlamış ve Araplarla pazarlık edebilecek duruma gelmiş olacaktı. Çünkü bu tuhaf dil öğrenmeyi başarmıştı. Bilyuri tüccarı için Mekke nasıl uzak bir hayalse, onun için de Mısır uzak bir hayale dönüşmüş olduğu için pazar yerinde yaşadığı şu malum sabahtan bu yana Urim ve Tummim'e bir daha başvurmamıştı. Ama içinden hoşluktu şimdi ve başarıya ulaşmış olarak tarifada karaya ayak basacağı günü aklından çıkarmıyordu. Her zaman ne istediğini bilmek zorunda olduğunu anımsa, demişti yaşlı kral. Ne istediğini biliyordu delikanlı ve bu amaç doğrultusunda çalışıyordu. Belki de bu ilginç ülkeye gelip bir hırsıza rastlamak ve bir kuruş harcamadan sürüsünü ikiye katlamak onun hazinesi. Kendisiyle gurur duyuyordu. Önemli şeyler öğrenmişti. Billuriye ticareti, sözcüksüz dil ve simgeler gibi. Bir öğleden sonra yokuşun başında bir adam gördü. Yokuş tırmandıktan sonra bir şeyler içecek uygun bir yer bulamamaktan yakınıyordu.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 Ama akşam, akşam namazını kılıp dükkanı kapattıktan sonra kaldırım oturdu ve onun nargile içmeye, anapların tüttürdüğü şu garip pipodan tüttürmeye davet etti. ''Neyin peşinde koşuyorsun?'' diye sordu yaşlı bir lüriye ''Size neyin peşinde olduğumu söyledim daha önce. Koynlarımı geri almak zorundayım. Bunun için de para gerek.'' Yaşlı adam nargilenin lüyesine yeniden köz koydu ve dumanı uzun uzun içine çekti marpuçtan. ''30 yıldır bu dükkanı işletiyorum.''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 Bunu anlamak için Arap olarak doğmak gerekir, ama çevirisi yazılmış gibi bir şey. Ve Nargile'nin ateşini söndürürken delikanlıya kristal bardakta çay ikram edebileceğini söyledi. Öyle zamanlar vardır ki insan hayat tırmağının akış yönünü değiştiremez. İnsanlar sokağın yokuşunu tırmanıyorlar ve yukarıya varınca yorgunluk hissediyorlardı. Ama yokuşun başında birbirinden güzel kristaller satılan bir billuriye dükkanı vardı.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 Ayrıca yeniliklere susamış erkek ve kadınların isteklerini karşılamak için dizi dizi kristaller, çuval çuval şay getirtmek zorunda kaldı. Böylece 6 ay geçti. Delikanlı güneş doğmadan uyandı. Afrika anakarasına ayak bastığından boyana tamı 11 ay 9 gün geçmişti. Özellikle bugün için satın almış olduğu beyaz renkli Arap kılığını giyindi. Deve derisi bir halka sarılı türbanını başına geçirdi, sonunda yeni sandaletlerini giyip gürültüsüzce aşağı indi. Kent hala uykudaydı. Susamlı semit yiyip kristal bir bardaktan sıcak çay içti. Ardından dükkanın içine oturup tek başına nargile tüttürmeye başladı. Hiçbir şey düşünmeden tüttürdüğü nargileyi, şöl kokusu taşıyarak esen rüzgarın oltusundan başka bir ses duymuyordu. Sonra nargile içmeyi bitirince elin ceplerinden birine soktu ve çıkartı şeylere bir süre baktı. Yüklüce bir para tutuyordu elinde. 120 koyun Dönüş bileti ve kendi ülkesiyle şu anda bulunduğu ülke arasında bir ihracat ithalat ruhsat almaya yetecek kadar para. Yaşlı adamın uyanıp dükkan açmasına kadar sabırla bekledi. Birlikte çay içmeye gittiler. ''Ben bugün gidiyorum.'' dedi delikanlı. ''Koynlarımı almaya yetecek kadar param var. Sizin de Mekke'ye gidecek kadar paranız var.'' Yaşlı adam hiçbir şey söylemedi. ''Hayır duanızı istiyorum sizden.'' diye üstledi delikanlı. ''Bana yardım ettiniz.''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 bu uzun süredir düşünmemiş olduğunu fark ederek şaşırıp kaldı. Bütün bir yıl durmadan çalışmış, İspanya'ya başı öne dönmemek için gereken parayı kazanmaktan başka bir şey düşünmemişti. ''Hayallerinden asla vazgeçme'' demişti yaşlı kral. Simgelere dikkat et. Oremleton mimi yerden aldı ve yeniden kralın yakınlarda bir yerde olduğu duygusuna kapıldı. Garip bir duyguydu bu. Yıl boyu acımasızca çalışmıştı ve işaretler gitme zamanının geldiğini gösteriyordu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 bu sülüyü satın almayı kendiniz için görev bildiğinizi de söylemeyi unutmuştu. Heybe'yi toparladı ve öteki çantalarla birlikte aldı. Merdiveni indi. Öteki müşteriler kristal bardaklardan çaylarını yudumlarken bir yabancı çiftte hizmet etmekteydi yaşlı adam. Sabahın bu erken saatinde iyi bir başlangıçtı güne. Delikanlı bulunduğu yerden bir lüriyet saçlarının yaşlı kralın saçlarına tamamen benzediğinin farkına vardı ilk kez. Yersiz yurtsuz, yiyecek içeceksiz durumda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 Yaşlı adamın göğsünde altın bir göğslük vardı ve benim geçmişimi biliyordu. Gerçek bir kralı. Bir bilge kral. Endülüs ovaları ile arasında vapurla iki saatlik bir mesafe vardı ancak. Ama kendisiyle piramitler arasında çöl vardı. Tehlik durumu bir başka açıdan da görebileceğini düşündü. Aslında şimdi hazinesine iki saat daha az uzaktaydı. Bu iki saatlik menzile varmak için aşağı yukarı bir yıl harcamış olsa bile. Koyunlarıma neden kavuşmak istediğimi çok iyi biliyorum.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 Belki de dünya başka hazineler de gizliyordu ama kendisi bir tek düş görmüş ve bir kralar rastlamıştı. Bu da herkesin başına gelmezdi. Kahvehaneden çıkarken çok mutluydu. Tüccara mal sağlayan müteahhitlerden birinin kristalleri çölü geçen kervanlarla getirdiğini anımsamıştı. Bu remyatumbimi eline aldı. Bu iki taş sayesinde işte yeniden hazinenin izini sürüyordu. Ben her zaman kendi kişisel menkıbesini yaşayanların yanındayım demişti yaşlı kral. Piramitlerin gerçekten de çok uzakta olup olmadıklarını öğrenmek için ambara kadar yürüyse ne kaybederdi? Türlü türlü hayvan, ter ve toz kukan bir binanın içinde oturuyordu İngiliz. Artık buraya ambar demek olarak sızdı. Burası tam anlamıyla bir ahırdı. Demek bütün ömrümü böyle bir yere ulaşmak için harcamışım diye düşündü. Bir kimya dergisinin sayfalarını dalgın dalgın karıştırarak. 10 yıl öğrenimden sonra bir ahıra ulaştım.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 Anlat gibi yemişti olsa hiç değilse bir Avrupalıydı. İşaretlerini talih diye tanımlıyor adam dedi İngiliz. Şişko Arap dışarı çıkınca. Öyle bilsem talih ve rastlantı sözcükleri üzerine büyük bir ansiklopedi yazardım. Evrensel dil bu sözcüklerle yazılır. Sonra konuşmayı sürdürdüler. İngiliz delikanlıyı kendisini elinde urimle tummimle bulmasının bir rastlantı olmadığını söyledi. Ona onun da simyacıyı aramaya gidip gitmediğini sordu.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 ''Önseziler'' derdi annesi sık sık. Önsezilerin içinde bütün insan hayatlarının bir bütün oluşturacak şekilde birbirine bağlandığı hayat ırmağının evrensel akışına ruhun yaptığı ani dalışlar olduğunu anlamaya başlamıştı. Öyle ki her şey yazılı olduğu için her şeyi bilebildirdik. ''Mektup'' dedi Billurie Tüccarını düşünerek. Çöl kimi yerde kumlarla, kimi yerde de taşlarla kaplıydı. Kervan bir taş kütlesiyle karşılaşınca çevresini dolaşıyordu. Taş yanıyla karşılaşınca bu yığınların sınırını izliyordu. Deve ayaklarına ince giren kumla karşılaşınca kumun daha sağlam olduğu bir geçit aranıyordu. Kimi zaman tuzla kaplı kurumuş kör yataklarıyla karşılaşıyorlardı. Hayvanlar zorlanıyor, bunun üzerine deveciler aşağı atlayıp hayvanlara yardım ediyorlardı. O zaman yükleri kendi sırtlarına alıp tehlikeli yerleri geçtikten sonra hayvanları yeniden yüklüyorlardı. Bir rehber ölürse ya da hastalanırsa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 Kervan ayrıca konak yerinin çevresine gözcüler koydu. Bu gecelerden birinde bir türlü uyuyamayan İngiliz gidip genç ispayolu buldu, birlikte yakınlardaki kumullarda gezindiler. Bu gece dolunay vardı. Delikanlı bütün yaşam öyküsünü İngiliz'e anlattı. İngiliz delikanlının çalışmaya başlamasından sonra her gün daha bir gelişen bir lüriye dükkanı evresine özel ilgi gösterdi. Her şeyi temel kural yönlendiriyor dedi. Buna simyada evrenin ruhu adı verilir.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 Sürecin bütün evrelerini, üstadların öğrettikleri gibi izlemek zorunludur. Delikanlı, büyük yapıtanın sıvı kesmine ebedi hayat iksiri adı verildiğini çıkardı. Bu iksir yalnızca bütün hastalıkları iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda simyacıların yaşlanmalarını engel oluyordu. Katı kesimine felsefe taşı adı veriliyordu. Felsefe taşını bulmak öyle kolay bir iş değildir, dedi İngiliz. Simyacılar, madenleri ortan ateşi gözlemlemek için yıllarca laboratuvarlarına kapanıyorlardı. Ateşe bakmaya,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 Sanki kitaplarını özlemiş gibi. ''Anlamak için yeterince sorumluluk duyanların, yalnızca bunların anlayabilmeleri için'' diye yanıtladı İngiliz. Herkesin kurşun altına dönüştürmeye kalkıştığını düşün biraz. Bir süre sonra altının hiçbir değeri kalmazdı. Yalnızca inatçı insanlar, dirençli araştırmacılar büyük yapıtı gerçekleştirmeyi başarabilirler. Kölün ortasında bulunuşmanın nedeni de bu işte. Şifreleri çözmeye yardım edecek gerçek bir simyacıyı bulmak için.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 Özellikle de bu şeylerin çok basit olduğunu ve bir zümrünün üzerine yazılabileceklerini öğrendim. İngiliz hayal kırıklığına uğradı. Yıllar süren öğrenim, büyürü simgeler, güçlük öğrenilen sözcükler, laboratuvar aletleri, bunların hiçbiri delikanlıyı etkilememişti. Bir şeyleri öğrenemeyecek kadar yontulmamış bir ruhu olmalı diye düşündü. Kitaplarını alıp devenin havuduna sıldıran çantalarına koydu. Gidip kervanınızı gözlemlemeyi sürdürün, dedi. Sizin kervan da çok önemli bir şey öğretmedi bana.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 Şimdilerde delikanlıya arkadaş gibi davranan deveci, kabileler arasında savaş çıktığını söylemişti. Vahaya vaktine varabilirlerse talihli sayılırlardı. Hayvanlar bitkin düşmüş, insanlar giderek sessizleşmişlerdi. Sessizlik geceleyin daha örkütücüydü. Özellikle de bir devenin bozlaması, daha önce alt tarafı bir deve bozlamasıydı. Ortalığa korku saldığı zaman bu bir saldırı işareti olabilirdi. Ne var ki savaş tehditinden çok etkilenmiş gibi görünmüyordu deveci.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 yüzünde yıldızlar olduğunu ve insan hayatının özünde bulunduğu için kabile muhariplerinin savaştıklarını anlayacaksın. O zaman hayat bir bayram, bir şenlik olacak. Çünkü hayat, yaşamakta olduğun andan ibarettir ve sadece budur. Bir gece sonra uykuya dalmak üzereyken yürüyüş yönlerini gösteren yıldızla baktı delikanlı. Şimdi ufukta biraz daha yaklaşmış gibiydi. Çölün üzerinde yüzlerce yıldız vardı. ''Orası Vaha'' dedi Debeci. Öyleyse niçin hemen gitmiyoruz oraya?'' Çünkü uyumamız gerek. Güneş ufuktan yükselmeye başlarken gözlerini açtı delikanlı. Karşısında, gecenin küçük yıldızların parıldadığı yerde, bütün çöl yüzeyini kaplayan hurma ağacı dizileri uzanıyordu. Uykudan uyanan İngiliz, ''Sonunda geldik.'' diye aykırdı. Ama delikanlı ağzını açmadı. Çölün sessizliğini öğrenmişti. Karşısında duran hurma ağaçlarına bakmakla yetindi. Piramitlere ulaşmak için önünde hala uzun bir yol vardı ve bu sabah, bir gün,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 Sonunda evrenin dilini unuturlar. Yeni gelenler hemen Fayum kabile şeflerinin huzuruna çıkarıldılar. Delikanlı gördüklerini inanmakta güçlük çekiyordu. Birkaç hurma ağacıyla çevrili bir kuyunun, bir tarih kitabında okuduğu bir betimlemeye göre, yerine va’nın herhangi bir İspanyol köyünden çok daha büyük olduğunu görüyordu. Vada 300 kuyu, 50 bin hurma ağacı ve hurma ağaçlarının arasına dağılmış çok sayıda çadır vardı. Sanki bin bir gece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 İngiliz'in ceket cebinden krom kaplı bir tabanca çıkartıp silahları toplamakla görevli adama teslim ettiğini gören delikanlının şaşkılıktan ağzı açık kaldı. ''Tabancaya ne işiniz var?'' diye sordu delikanlı. ''İnsanların kararsız kalmamaları konusunda bana yardımcı olması için.'' dedi. Arayışı sonermiş olduğu için mutluydu. Delikanlıya gelince o hazinesini düşünüyordu. Hayaline yaklaştıkça işler daha da güçleşiyordu. Yaşlı kralın Acemi tali adını verdiği şey artık olmuyordu. Şimdi...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 ''Sabırsız olma'' diye tekrarladı kendi kendine. Devecinin dediği gibi, yemek zamanı gelince yemeği niye? yürüme zamanı gelince ise yürü. İlk gün aralarında İngiliz'de olmak üzere, yorgunluğa teslim olan herkes uyudu. Dilkanlı aşağı yukarı kendi yaşında beş çocukla birlikte biraz uzaktaki bir çadırda kalıyordu. Çöl çocuklarıydı bunlar. Büyük kentleri merak ediyorlardı. Dilkanlı çobanlık yaptığı dönemi anlattı. İngiliz girdiği sırada, bir dükkanı serüvenini anlatmaya başlamak üzereydi. ''Bütün sabah sizi aradım'' dedi arkadaşını dışarı çıkartırken, ''Simyacının yerini bulmama yardımcı olmalısınız.'' Onu ilkin kendi olanaklarıyla bulmayı denediler. Bir simyacı hiç koşkusuz vahanın öteki sakinlerinden daha değişik yaşar olmalıydı. Büyük bir olasılıkla çadırında sürekli yanan bir ocak vardı. Uzun uzun dolaştıktan sonra vahanın onların düşündüğünden çok daha geniş olduğunu ve yüzlerce, yüzlerce çadır olduğunu anlatılar.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 Ervanbaş'ı bir gün herkes toplantıya çağırdı. Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ve tekrar yola çıkmamız olanaksız, dedi. Savaş kuşkusuz daha uzun süre devam edecek. Belki de yıllarca. İki tarafta cesur ve kahraman muhariplerle dolu ve iki ordu da savaşmaktan gurur duyuyor. Bu iyilerle kötüler arasında bir savaş değil. Aynı iktidar geçirmek isteyen güçler arasındaki bir savaş bu. Ve böyle bir savaşta Allah iki tarafında yanındadır. İnsanlar dağıldı.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 İngiliz ateşi odunla besliyor ve çölü gözlemliyordu. Gözleri kitap okumaya daldığı zamankilerden sanki daha parıltılıydı. Çalışmanın bu ilk evresi, dedi. Karışık kükürdü saflaştırmam gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirmek için başarısızlığa uğramaktan korkmamak zorundayım. Başarısızlığa uğrama korkusu şimdiye kadar büyük yapıta girişmeme hep engel oldu. 10 yıl önce başlamam gereken şeyi ancak şimdi başlayabiliyorum. Ama 20 yıl beklemiş olduğum için de mutluyum. Ve çöle bakarak ateşi kotarmayı sürdürdü. Delikanlı, çöl batan güneşin pembe rengini alıncaya kadar bir süre onun yanında kaldı. Sessizliğin sorularını yanıtlayabilip bilemeyeceğini anlamak için çöle dalmak istedi. Dayanılmaz bir istekti bu. Vahanın hurma ağaçlarını gözden yitirmeden bir süre amaçsızca yürüdü. Rüzgarı dinliyor, ayaklarının altında çakıl taşlarını hissediyordu. Kimi zaman bir kalkık buluyordu ve bu çölün çok eski çağlarda büyük bir deniz olduğunu biliyordu. Büyük bir taşın üzerine oturdu ve kendisini karşısında duran ufkun büyüsüne bıraktı. Aşkı ona bir sahip olma düşüncesi katmaksızın düşünemiyordu. Ama Fatıma bir çöl kadınıydı. Bir şey onun anlamasına yardımcı olabilecekse bu da kuşkusuz çöldü. Başının üstünde bir şey kımıldadığını hissedinceye kadar orada hiçbir şey düşünmek isteyen öylece kaldı. Gökyüzüne bakınca gökyüzünün enginlerinde uçan iki atmaca gördü. Yırtıcı kuşlara ve uçarken çizdikleri şekillere dikkatle baktı. Bunlar görünüşte düzensiz çizgilerdi ama onun için gene de bir anlamları vardı. Ne var ki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 Çölün kumlarında somutlaşan arzulardı bunlar. Ne var ki, hiç kuşkusuz bir ordunun vahyayı ele geçirdiğini görmek istememişti. Bunları unutmak ve tekrar düşünceye dalmak istedi. Yeniden pembe aşı boyası çöle ve taşlara yöneltmek istedi zihnini. Ama yüreğindeki bir şeyi rahat bırakmıyordu onu. ''Her zaman işaretleri izle.'' demişti yaşlı kral. Fatıma'yı düşündü. Sonra gördüğü görüntü yanımsadı ve bunun gerçeklikten pek uzak olmadığını sezdi. İçini saran bontudan kurtulmaya çalıştı. Ayağa kalkıp hurma ağaçlarına doğru yürüdü. Bir kez daha nesnelerin çoğul dilini anlıyordu. Şimdi tehlike tehlikeyi simgelerken çöl güvenliği temsil ediyordu. Deveci bir hurma ağacının dibine oturmuş güneşin batışını seyrediyordu. Delikanlının bir kumulun arkasından çıkarak geldiğini gördü. Bir ordu yaklaşıyor dedi delikanlı. Gözlerimin önünde bir görüntü belirdi. Çöl insanların yüreğini hayallerle doldurur diye yanıtladı Deveci. Ama delikanlı ona atmacıları anlattı. Atmacaların uçuşunu izlerken, birden evrenin diline dalmıştı. Deveci hiçbir karşılık vermedi. Delikanlı'nın kendisine anlattığı şeyi anlıyordu. Yeryüzündeki herhangi bir şeyin, her şeyin yaşamını anlatabileceğini biliyordu. Bir kitabın herhangi bir sayfasını açarak, birinin elini inceleyerek, ya da kuşların uçuşuna bakarak, ya da kağıt falı açarak, ya da bir başka yöntemle o anda yaşamakta olduğumuz deneyimli bir ilişki kurabiliriz hepimiz. Aslında, nesneler kendiliklerinden hiçbir şey açılınamaz. İnsanlar bu nesneleri gözlemleyerek evrenin ruhunu anlama yöntemini keşfedebilir. Çöl, evrenin ruhunu kolayca anlayabilmeleri sayesinde hayatlarını kazanan insanlarla doluydu. Kâhin adı veriliyordu bunlara ve kâhinler, kadınlar ve yaşlılardan korkardı. Savaşçılar bunlara pek ender danışırdı. Çünkü insanın ne zaman öleceğini önceden bilerek savaşa gitmesi olanaksızdır. Savaşçılar savaştan haz almayı, Bilinmeyen bir şeyden heyecan duymayı eyler. Gelecek Allah tarafından yazılmıştır ve Allah ne yazarsa yazsın insanların iyiliği içindir. Bu nedenle savaşçılar yalnızca şimdiki zamanda yaşar. Çünkü şimdiki zaman beklemedik olaylarla doludur ve bir yığınışıya dikkat etmek zorundadırlar. Düşmanın kılıcı neredeydi, atı neredeydi, ölümden kurtulmak için hangi vuruşu yapmalıydılar? Dedeci bir savaşçı değildi ve şimdiye kadar kahinlere danıştığı olmuştu. Aralarından çoğu, kendisine doğru şeyler söylemişlerdi, kimileri de yanlış şeyler söylemişti. Bir gün en yaşlı ve en ürkütücü kâhin, deveciye neden bu kadar gelecekle ilgilendiğini sormuştu. ''Bir şeyler yapabilmek için'' diye yanıtlamıştı deveci. Ve olmasını istemediğim şeyleri tersine çevirmek için. ''O zaman bu senin geleceğin olmaz ki'' diye yanıtladı kâhin. ''Ama belki de olacakları kendim hazırlamak için geleceği öğrenmek istiyorum'' dedi deveci. ''Bunlar iyi şeylerse hoş bir sürpriz olacak.'' dedi kahin. Kötü şeylerse daha gerçekleşmeden acı çekeceksin. ''Bir erkek olduğum için geleceği öğrenmek istiyorum.'' dedi bunun üzerine demeci. ''Ve erkekler geleceklerine bağlı yaşarlar.'' Kahin bir süre konuşmadan durdu. Değnek falında uzmanlaşmıştı. Yere attığı değneklerin aldığı yöne göre yorum yapıyordu. Ama o gün değneklerini kullanmadı. Bir beze sarıp cebine koydu.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 kendisi bizzat onu açınladığı zaman ve Tanrı geleceği pek ender açınlar ve bunu bir tek gerektiği için yapar. Değişmek üzere yazılmış bir gelecek söz konusu olduğu zaman. Tanrı delikanlıya bir geleceğe göstermiş diye düşündü Deveci. Çünkü delikanlının kendisine vasıta olmasını istiyordu. Kabile reislerinin yanına git dedi Deveci. Onlara yaklaşan savaşçıları anlat. Benimle alay edecekler. Bunlar çöl insanlarıdırlar. Çöl insanları işaretleri alışkındır.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 Çadırın iç tarafında yarım daire halinde oturuyorlardı. Hizmetçiler lezzetli yiyeceklerle dolu gümüş tepsilerle gidip geliyor, bir yandan çay surumu yapılıyordu. Başka hizmetçiler nargilelerin közlerini tazeliyordu. Havayı pek hoş bir tütün kokusu sarmıştı. Sekiz kabile reisi vardı. Bunların hangisinin en büyük olduğunu hemen anladı. Beyaz ve altın rengi bir giysi giymiş olan Arap, yarım dairenin ortasında oturmuştu. Onun yanında biraz önce konuşmuş olduğu genç yer almıştı.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 Ve görülmemiş şiddetle esen bir rüzgarın etkisiyle ansızın yere yuvarlandı. Çevreyi neredeyse ayışını örten bir toz bulutu kapladı. Karşısında dev boyutlu bir kırat ürkütücü bir kişlemeyle çağa kalktı. Olan biteni pek az görüyordu ama toz bulutu dağılınca o zamana kadar duymadığı müthiş bir korkuya kapıldı. Atın birincisi siyahlar giyinmiş bir adamdı. Sol omzunda bir şahin vardı. Başına bir türban takmıştı ve yüzündeki peçeden yalnızca gözleri görünüyordu. Çölün habercisi olabilirdi ama herhangi bir dünyadan çok daha güçlü bir kişiliği vardı. Tuhaf süvari, eğrini asılı kavisli kocaman kılıcını kanından çıkardı. Çelik ay ışığında parıldadı. Atmacaların uçuşunu yorumlamaya kim cesaret etti? diye sordu. Sesi öylesine gürledi ki sanki Fayumon 50 bin hurma ağacı tarafından yankılandı. Bence cesaret ettim dedi delikanlı ve hemen... İmansızları Kıratır'ın ayakları altında ezen Zebediyoğlu Aziz Yakup'un heykelini anımsadı. Süvari, Zebediyoğlu Aziz Yakup'a benziyordu ancak şimdi durum tersineydi. Bence cesaret ettim diye yine dedi delikanlı ve başına eğerek kılıç darbesine hazırlandı. Evrenin ruhunu hesaba katmadığınız için birçok insanın hayatı kurtulacak. Ne var ki birden inmedi kılıç. Süvarinin eli ağır ağır indi ve kılıcın ucu delikanlının alnına dokundu. Kılıç öylesine keskinli ki bir damla kan belirdi. Süvari taş gibi kımıldamadan duruyordu. Delikanlı da öyle. Kaçmak aklına bile gelmemişti. Hüreğinin derinliklerinden garip bir neşe yayıldı içine. Kişisel menkıbesi için ölecekti. Vefatıma için. Uzun sözün kısası, simgeler doğruyu söylemişti. İşte düşmanla karşı karşıya bulunuyordu ve madem kevrenin bir ruhu vardı, öyleyse ölüm vıl gelir tırıs giderdi. Kısa bir süre sonra onun parçası olacaktı. Ve yarın düşman da onun parçası olacaktı. Yabancı, kılıcın ucunu hala delikanlarının alnına tutuyordu. Kuşların ucunu neden yorumladın? Ben yalnızca kuşların anlatmak istedikleri şeyleri okudum. Va'yı kurtarmak istiyorlar. Siz ve sizinkiler hepiniz öleceksiniz. Va'nın adamları sizden daha fazla. Kılıcın ucu hala delikanlarının alnında duruyordu. Sen kim oluyorsun da Tanrı'nın yazdığı yazgıyı değiştirmeye kalkışıyorsun?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 Süvari delikanlının yanıtından hoşnut kalmış gibiydi ama kılıcını hala elinde tutuyordu. ''Bir yabancı, yabancı bir ülkede ne yapıyor?'' diye sordu. ''Kişisel menkıbemi arıyorum. Senin anlayabileceğin bir şey değil.'' Süvari kılıcını kınına soktu ve omuzundaki Şahin tuhaf bir çığlık attı. Delikanlı sakinleşmeye başladı. ''Cesaretini sınavdan geçirmem gerekiyordu.'' dedi Süvari. ''Cesaret...''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 Sözleri yaşlı kralın sözlerini andırıyordu. ''Savaşçılar gelirse ve başın güneş battıktan sonra hala yerinde duruyorsa beni görmeye gel.'' dedi süvari. Biraz önce kılıcı tutan el bir kırbacı kavradı. At yerinden şahlanarak bir toz bulutu kaldırdı. ''Nerede oturuyorsunuz?'' diye aykırdı delikanlı süvari uzaklaşırken. Kırbaçlı el güney yönünü işaret etti. Delikanlı böylece simyacı ile tanışmış oluyordu. Ertesi sabah, fayımdaki hurma ağaçlarının ortasında 2 bin silahlı adam vardı. Daha güneş başucu noktasına yükselmeden ufukta 500 savaşçı göründü. Süvariler, Vaha'ya kuzeyden girdi. Görünüşte sanki barışçı bir seferdi ama silahlarını beyaz maçlakların altına gizlemişlerdi. Vaha'nın ortasında bulunan büyük çadırın yanına gelince, pavalarını ve tüfeklerini ortaya çıkardılar ve boş çadıra saldırdılar. Vaha'nın adamları çöl süvarilerini çembere aldı. Yarım saat içinde,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 Cesedi çöl rüzgarında sallanmaya bırakıldı. Kabile reisi yabancı genci toplantı yerine çağırdı ve ona elli lira verdi. Sonra bir kez daha Yusuf'un Mısır'da başına gelenleri aramsattı ve delikanlıdan bundan böyle Vaha'nın müşaviri olmasını istedi. Güneş tamamen batıp da ilk yıldızlar çıkmaya başlayınca dolunay olduğu için çok parıldamıyorlardı delikanlı güney yönünde yürümeye başladı.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 ''Hayır sözünü ettiğiniz ben değilim. Öteki yabancı, İngiliz. Sizi o arıyordu.'' ''Beni bulmadan önce başka şeyler bulması gerekecek onun. Ama şimdi iyi yolda.'' Şöyle bakmaya başladı. ''Ya ben?'' ''Bir şey istediğimiz zaman düşümüzü gerçekleştirmemiz için bütün evren işbirliği yapar.'' dedi simyacı yaşlı kralın sözlerini tekrarlayarak. Delikanlı anladı. Demek ki onu kişisel menkıbesine götürmek için bir başkası çıkmıştı yoluna. Demek ki bana öğreteceksiniz. Hayır, bilinmesi gereken ne varsa biliyorsun artık. Ben sadece hazinene giden yolda sana kulavuzluk edeceğim. Kabileler arasında savaş var, diye tekrarladı delikanlı. Ama ben çölü tanıyorum. Ben hazinemi çoktan buldum. Bir devem var, bir dükkanından kazandığım para var, 50 altın liram var.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 hurma ağaçlarının arasında durmadan yürüyeceksin. Çünkü, vahada kalma nedenin, aslında bir daha geri dönememek korkundur yalnızca. Ve işte o zaman, işaretler sana hazinenin ebedi yan toprağa gömülük aldığını söyleyecekler. Dördüncü yıl, kendilerini dinlemediğin için işaretler yüz çevirecekler sana. Kabile reisleri bu durumu anlayacaklar. Ve müşavirlik görevinden az edileceksin. Deve sürülere ve mal mülk sahibi zengin bir tüccar olacaksın o zaman. Ama,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 ve kopra hemen uzaklaşıp taşların arasına girdi. Delikanlı her zaman Mekke'ye gitmek istemiş olan bir tüccarıyla bir simyacı arayan İngiliz düşünüyordu. Çöle güvenen kadını düşünüyordu. Çöl, sevmek istediği erkeği bir gün getirmişti ona. Atlara bindiler. Bu kez delikanlı izliyordu simyacıyı. Rüzgar, vaanın gürültüsünü taşıyordu kulaklarına. Delikanlı, Fatıma'nın sesini duymaya çalışıyordu. O gün, savaş yüzünden kuyuya gitmemişti.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 Çadırda kendisiyle birlikte kalan çocuklardan birini uyandırdı ve ondan Fatıma'nın oturduğu yeri göstermesini istedi. Birlikte çıkıp oraya gittiler. Delikanlı çocuğun kılavuzluğuna karşılık olarak ona bir koyun almaya yetecek para verdi. Sonra genç kızın uyduğu yeri bulmasını, onu uyandırmasını ve kendisini dışarıda beklediğini söylemesini rica etti. Genç Arap kendisine söyleneni yaptı ve buna karşılık bir başka koyun satın almasını yetecek para aldı. Şimdi bizi yalnız bırak dedi çocuğa.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 Bugünden sonra boş bir mekan olacaktı onun için. Bugünden sonra çöl, vahadan daha çok önem kazanacaktı. Hazinesini ararken delikanlının kendisine hangi yıldızlı kılabı seçtiğini düşünerek ve çöle bakarak vakit getirecekti. Dilkanlı rüzgarla öpücükler gönderiyor ve rüzgarın onun yüzüne dokunacağını ve ona kendisinin hayatta olduğunu, düşlerin ve hazinelerin peşinde yola devam eden cesur bir erkeği bekleyen bir kadın gibi onu beklediğini, ona söyleyeceğini umuyordu. Bugünden sonra çöl,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 Gözlerinin göremediği şeyleri her zaman göstermeye hazır olan işaretlerin dilinin varlığını delikanlıya anlatıyordu. Yolculuklarının 7. günün akşamı her zamankinden daha erken konaklamaya karar verdi simyacı. Şahin avaramaya gitti. Simyacı kırbasını çıkartıp delikanlıya su verdi. İşte kısa bir süre sonra yolculuğun sona erecek dedi. Kişisel menkıbenin izinden gitti. Kutlarım seni.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 Size neden simyacı diyorlar? Simyacıyım da ondan. Peki altın arayıp da bulmayı beceremeyen yani öteki simyacılar neden başaramıyorlar bu işi? Altın aramakla yetiniyorlar. Menkıbenin kendisini yaşamak istemeksizin. Kişisel menkıbelerinin hazinesini arıyorlar. Bilmem gereken daha ne var diye sordu delikanlı. Ama gözlerini ufuktan ayırmıyordu simyacı. Bir süre sonra Şahin bir abla döndü. Alevlerin ışığını kimsenin görmemesi için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 Üstelik en iyi yöntemi kendilerinin bildiklerini ileri sürmeye kalkıştılar. ''Zümrüt lefada ne yazıyordu?'' diye sordu delikanlı. Simyacı bunun üzerine kuma bir şeyler çizmeye başladı ve bu iş beş dakikadan fazla sürmedi. Simyacı çizmeyi sürdürürken delikanlı yaşlı kralı ve ona rastladığı alana anımsıyordu. Sanki aradan çok uzun yıllar geçmiş gibiydi. ''Zümrüt lefanın üzerinde yazılı olan işte buydu'' dedi simyacı işini bitirdiği zaman.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 İçi özlem dolu öyküler anlatıp duruyordu uzun süre. Kimi zamanla çölde, güneşin doğuşu karşısında heyecanlanıyor ve delikanlıyı gizli gizli ağlatıyordu. Ona hazineden sür zaman hızlı hızlı çarpıyor ama delikanlının gözleri çölün sonsuz ufkunda gittiği zaman da yavaşlıyordu. Ama delikanlı, simyacı ile tek bir söz konuşmasa da bu yürek hiç susmuyordu. ''Yüreğimizi neden dinlemeliyiz?'' diye sordum ola verdikleri akşam. Çünkü yüreğin neredeyse hazinende oradadır. Yüreğim sıkıntılı, çalkantılı, müddelikanlı. Düşler görüyor, heyecanlanıyor ve bir çöl kızına aşık. Bana bir yığın şey soruyor. Çöl kızını düşündüğüm zaman yediler ve gündüzler boyu beni uykusuz bırakıyor. Ne hala? demek yüreğin canlı. Onun söylediklerini dinlemeye devam et. Bunu izleyen üç gün boyunca birçok savaşçıyla karşılaştılar. Ufukta da başka savaşçılar gördüler.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 İhalet senin beklemediğin bir darbenir Ama sen yüreğini tanıyacak olursan, sana baskın yapmayı hiçbir zaman başaramayacaktır. Çünkü onun düşlerini ve arzularını tanıyacaksın. Ve onlara hesaba katacaksın. Hiç kimse kendi yüreğinden kaçamaz. Bu nedenle, en iyisi onun söylediklerini dinlemek. Böylece kendisinden beklemediğin bir darbe indirmeyecektir kesinlikle sana. Delikanlı çölde yol alırlarken yüreğini dinlemeyi sürdürdü. Onun konarızlıklarını, onun hilelerini öğrendi. Ve sonunda,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 Dünya gerçekten korkutucu bir yer oluyor. O zaman biz yürekler, giderek daha alçak sesle konuşmaya başlıyoruz. Ama asla susmuyoruz. Ve sözlerimizin duyulmaması için direkte bulunuyoruz. Kendilerini çizmiş olduğumuz yolu izlemedikleri için insanların acı çekmelerini istemiyoruz. Peki yürekler, insanlara düşlerin peşinden gitmek zorunda olduklarını neden söylemiyorlar? diye sordu delikanlı simyacıya. Çünkü bu durumda en çok yürekler acı çeker.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 Üç savaşçı kahkahayla güldüler. Simyacı da onlarla birlikte güldü. Yanıtı çok eğlenceli bulmuşlardı. Bunun üzerine ki yolcuya eşyalarıyla birlikte gitmeleri için fazla güçlük çıkarmadılar. ''Deli misiniz siz?'' diye sordu delikanlı biraz uzaklaşınca. ''Onu neden böyle yanıtladınız?'' ''Sana hayatın çok basit bir yasasını göstermek için. Gözümüzün önünde büyük hazineler olduğu zaman asla göremeyiz onları.'' ''Peki neden? Bilir misin?''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 Delikanlı kusmuş, ardından epeyce uyumuştu. Oysa bu sırada onu öldürüp koyunlarını çalmayı tasarlayan iki haydut biraz ilerde bekliyordu onu. Ama genç çobanın gelmediğini görünce onun yolunu değiştirdiğine sanıp oradan ayrılmışlardı. ''Yürekler her zaman insanlara yardım ederler mi?'' diye sordu simyacı. Yalnızca kendi kişisel menkıbelerini yaşayanlara yardım ederler. Ama çocuklara, sarhoşlara ve ihtiyarlara da çok yardım ederler.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 ''Çok uzağa gitmiyorum.'' dedi simyacı atların gözlerinin içine bakarak. Atlar bir süre hiçbir şey söylemediler. Sonra yolcuların yollarına gitmelerine izin verdiler. Delikanlı olanları hayranlık içine seyretmişti. ''Adamlara bakışınızla boyuna yedirdiniz.'' dedi. ''Gözler ruhun gücünü gösterir.'' diye yanıtladı simyacı. ''Doğru.'' diye düşündü delikanlı. Ordugahta askerlerin arasında bulunan bir adamın gözlerini simyacı ile kendisinin üzerine dikmiş olduğunun farkına varmıştı. Çok uzakta olduğu için yüzü pek seçilemiyordu ama bu adamın kendilerini gözetlediği de kesindi. Sonunda ufak boyunca uzanan bir sıra daha açmaya çalışırlarken simyacı piramitlere iki günlük yol kaldığını söyledi. Kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kalacaksak bana simya öğretin dedi delikanlı. Artık bilinmesi gereken her şeyi biliyorsun.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 Yalnızca şunu biliyorum, geleneğin öğrettikleri her zaman doğrudur. Ama insanlar bilgelerin sözlerini doğru olarak yorumlayamadılar. Ve altın evrimin simgesi olacağına savaşların işareti oldu. Nesneler birçok dil konuşur, dedi delikanlı. Devinin bozlamasının önce yalnızca deve bozlaması olduğunu gördüm. Sonra tehlike işaretine dönüştüğünü ve daha sonra da tekrar bozlama olduğunu gördüm. Ama sustu delikanlı.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 Delikanlının yüreği tehlike işareti verdiği sırada güneş batmaya başlamıştı. Çevrelerinde yüksek komullar vardı ve delikanlı simyacıya baktı. Ama simyacı vesbeli hiçbir şey fark etmemişti. Beş dakika sonra tam karşılarında karaltıları tam yerine düşen iki atlı göründü. Delikanlı daha ağzını açıp simyacıya bir şey söyleyemeden iki atlı önce on sonra yüz atlı oldu. En sonunda da bütün komullar atlılarla doldu. Savaşçılar mavi giyinmişti. Türbanlarının çevresinde üçlü bir halka vardı. Yüzlerinde mavi renkli peçeler vardı ve yalnızca gözleri görünüyordu. Bu mesafeden bile gözleri ruh güçlerini yansıtıyordu ve bu gözler ölümden süz ediyorlardı. İki yolcuyu yakınlarda bulunan bir ordugaha götürdüler. Bir asker simyacil arkadaşını vağdaki çadırlara pek benzemeyen bir çadıra soktu. Çadırda kurmaylarıyla birlikte bir komutan vardı. Bunlar casus ve adamlardan biri. Biz yolcuyuz, dedi simyacı. Biz üç gün önce düşman orduğunda gördük ve muarriplerden biriyle konuştunuz. Ben çölde gezen ve yıldızları tanıyan bir gezginim, dedi simyacı. Bildikler ya da kabilelerin arkeoti hakkında hiçbir bilgim yoktur. Yalnızca arkadaşıma buraya kadar kılavuzluk ettim. Arkadaşın kim?" diye sordunuz. "Bir simyacı," dedi simyacı. "Doğanın güçlerini bilir ve siz komutana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 Bunlar yürekli insanlar. Korkakları küçük görürler. Delikanlı konuşma yeteneğini yitirmişti. Sesini ancak bir süre sonra ordugahta yürürlerken kavuştu. Bir yerde kapatılmalarının yararı yoktu. Araplar yalnızca atlarını almışlardı. Böylece Ebran bir kez daha sayısız dillerini açıkladı. Şimdiye kadar özgür ve sınırsız bir mekan olan çöl, artık anlaşılması olanaksız bir surdu. Onlara bütün hazinemi verdiniz, dedi delikanlı. Ömür boyu kazandığım her şeyi...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 ''Ölüm hiçbir şeyi değiştirmiyor.'' diye düşündü delikanlı. Ölen savaşçıların yerini başkaları alıyor ve hayat devam ediyor. ''Daha sonra da ölebilirdin dostum.'' dedi bir muharip silah arkadaşlarından birinin cesedinin yanında. ''Barış zamanında da ölebilirdin ama önünde sonunda şu ya da bu şekilde nasıl olsa ölecektin.'' Akşama doğru simyacıyı bulmaya gitti delikanlı. Simyacı Şahin ile birlikte çöle gidiyordu. ''Rüzgara dönüşmeyi bilmiyorum.'' diye tekrardı bir kez daha. ''Sana söylemiş olduğum şeyi hatırla. Dünya, Tanrı'nın yalnızca görünen parçasıdır. Simya da, tinsel yetkinliği maddi alana yönlendirir yalnızca.'' ''Ne yapıyorsunuz?'' ''Şahin'i besliyorum?'' ''Rüzgara dönüşmeyi başaramazsam öleceğiz.'' dedi delikanlı. ''O zaman Şahin'i beslemek neye yarar?'' ''Sen öleceksin.'' diye yanıtladı Simyacı. ''Ben de rüzgara dönüşmeyi biliyorum.''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 ''Rüzgara dönüşecek olan şu çocuğa gidip bir bakalım.'' dedi simyacıya. ''Gidelim.'' diye yanıtladı simyacı. Delikanlı bir gün önce gelmiş olduğu yere götürdü hepsini. Sonra hepsinin oturmasını istedi. ''Biraz vakit alacak.'' dedi. ''Acelemiz yok.'' dedi yüceleyiz. ''Bizler çöl insanlarıyız.'' Delikanlı gözlerini ufka dikip bakmaya başladı. Uzakta dağlar, kumullar, kayalıklar, hayatta kalmanın olanaksız olduğu bu yerde yaşamakla direnen bitkiler vardı.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 diye yanıtladı delikanlı. Rüzgarın birçok adı vardı. Buradaki adı Keşişlemeydi. Ve Araplar onun karaderili insanların yaşadığı suyu bol topraklardan geldiğine inanıyorlardı. Delikanlının geldiği uzak ülkedeki adı Gündoğusuydu. Çünkü insanlar onun çölün kumlarını ve Magriplilerin savaş naralarını getirdiğine inanıyorlardı. Belki de başka yerlerde, koyunların otladığı kırlardan uzaklarda insanlar rüzgarın Endülüs'ten estiğine inanıyorlardı. Ama rüzgar hiçbir yerden gelmiyor ve hiçbir yere gitmiyordu.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 Hepimiz aynı ruha sahibiz. Senin gibi olmak istiyorum. Her şeyin nüfuz etmek, denizleri aşmak, hazinemi örten kumları kaldırmak ve sevgilimi sesini yanıma getirmek istiyorum. Simyacı ile yaptığın konuşmayı duydum geçen gün. Her şeyin kendi kişisel menkabesi olduğunu söylüyordu. İnsanlar rüzgara dönüşemez. Bana bir süre için rüzgar olmayı öğret, diye rica etti delikanlı. İnsanlarla rüzgarların sınırsız olanaklarını birlikte konuşabilelim. Rüzgar meraklıydı ve bu da bilmediği bir şeydi. Bu konuda söyleşmek isterdi ama bir insanı rüzgara nasıl dönüştürebileceğini bilmiyordu. Ama yine de bir yılın şey biliyordu. Çöller oluşturabiliyor, gemileri batırıyor, ormanları yerle bir ediyor ve türlü türlü müziklerle, tuhaf görüntülerle yankılanan kentlerde dolaşıyordu. Becerisinin sınırsız olduğuna inanıyordu. Ve işte karşısına bir genç çıkmış, kendisinin başka şeylerle yapabileceğini kanıtlamak istiyordu. ''Buna aşk adı verilir.'' dedi delikanlı. Rüzgarın isteğini yerine getirmeyi kabul etmek üzere olduğunu görünce, sevdiğimiz zaman evrenin bir parçası oluruz. Sevdiğimiz zaman olanları anlatmaya gereksinimimiz yoktur, çünkü o zaman olaylar bizim içimizde olur ve insanlar rüzgara dönüşebilir. Kuşkusuz rüzgarların onlara yardım etmesi koşuluyla. Rüzgar çok gururluydu. Elikanların söyledikleri onu kışkırttı. Çölün kumlarını sabır alabildiğine hızlı esmeye başladı. Ama bütün dünyayı dolaşmış olmasına karşın.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 Bunun üzerine rüzgar daha güçleşmeye başladı ve gökyüzü kumla kaplandı. Güneşin yerinde altın bir kurs vardı yalnızca. Ordugahta ne olup bittiğini anlamak güçleşiyordu. Çöl insanları, Samyel adı verilen ve denizdeki fırtınadan daha berbat bir şey olan bu rüzgarı çok iyi tanıyorlardı. Ama onlar denizi bilmiyorlardı. Atlar kişniyor ve silahlar kumların altında kalmaya başlıyordu. Kayalıkta subaylardan biri Yüce Reis'e dönüp konuştu. Bu kadarla yetinmek belki de daha iyi.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 Tanrı'nın ruhunun parçası olduğunu gördü. Ve Tanrı'nın ruhunun kendi ruhu olduğunu gördü. Samyeli o gün daha hiç esmemiş olduğu gibi esti. Kuşaklar boyu Araplar, rüzgara dönüşen ve çölün en büyük muharip reislerinin savunduğu bir orduya az kalsın yerle bireden delikanlının efsanesini anlattılar. Samyeli esmez olunca, hepsi delikanlının bulunduğu yere gözlerini çevirdiler. Delikanlı bulunduğu yerde değildi. Ordukânın öteki ucuna nöbet tutan, tepeten tırnağa kumla kaplı bir nöbetçinin yanında duruyordu. Adamlar büyücülükten müthiş korkmuşlardı. Bununla birlikte iki kişi gülümsüyordu. Birincisi simyacıydı. Çünkü gerçek tilmizini bulmuştu. İkincisi ise yüce reisti. Çünkü bu tilmiz, Tanrı'nın yüceliğini anlamıştı. Ertesi gün reis, simyacı ve delikanlı ile vedalaştı. Ve yanlarına gitmek istedikleri yere kadar kendilerini eşlik edecek bir muhafız takımı verdi.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 Seyyahlara karşı gösterdiğiniz cömertlik için. ''Bu cömertliğin çok ötesine giden bir şükran ifadesi'' dedi Keşiş. ''Böyle konuşmayınız. Hayat söylediklerinizi duyabilir ve gelecek sefere daha azını verebilir.'' Sonra Dilkanlı'nın yanına geldi simyacı. ''Bu da senin. Muharriplerin reisinin elinde kalan altınanın karşılığı olarak.'' Dilkanlı simyacının verdiği altının kendi altınından daha fazla olduğunu söyleyecekti ki onun biraz önce Keşiş'i söylediklerini anımsadı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 Çünkü yolculuğun sırasında kazandığın paraları iki kez yitirdin. Birini hırsız, ötekini muhareplerin reisi aldı. Ben, ülkesinin atasözlerine inanan, yaşlı ve boş inançlı bir arabım. Bir kere olan bir daha asla tekrarlamaz. Ama ve lakin iki kere olan mutlaka üçüncü defada olacaktır. Atlarına bindiler. Düşler hakkında sana bir hikaye anlatmak istiyordum, dedi simyacı.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 Hastaları iyileştiren bir hahamdan söz edildiğini duymuş ve günlerce onu aramış. Ülkede dolaşırken aradığı kişinin tanrının oğlu olduğunu öğrenmiş. Onun tarafından iyileştirilmiş başka insanlara rastlamış ve onun düşüncelerini öğrenmiş ve bir Romalı yüzbaşı olarak onun dinini kabul etmiş. Sonunda bir sabah hahamın yanına varmış. Ona hizmetkarlarından birinin hastalandığını anlatmış ve haham onunla birlikte evine gitmeye hazır olduğunu bildirmiş. Ama yüzbaşı bir inanç sahibi olduğu için. Çevrede bulan insanlar ayağa kalkarken, hahamın gözlerinin içine bakınca, gerçekten de Tanrı'nın oğlunun huzurunda bulunduğunu anlamış. ''Bu sözler senin oğlunun sözleri.'' demiş melek yaşlı adama. O sırada, haham'a söylediği ve bir daha unutulmayan sözler. ''Ya Rab, evime girmeme layık değilim.'' dedi. ''Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir.'' Simyacı atını sürdü.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 bir gün bir krala, daha sonra da bir tüccara, bir İngiliz'e, bir simyacıya rastladığı için Tanrı'ya şükrediyordu. Ve hepsinden önemlisi, aşkın bir erkeği kişisel menkıbesinden asla uzaklaştırmadığını kendisine anlatan bir çöl kadınlar rastlamış olduğu için Tanrı'ya şükrediyordu. Piramitlerin geçmiş yüzyılları aşağıda ayak uçlarına duran insanı yukarıdan seyrediyorlardı. İsteseydi, şimdi bahaya geri dönüp Fatma ile evlenebilir ve basit bir koyun çoban olarak yaşardı.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 Geçtiği bütün yolları ve Tanrı'nın kendisini hazinenin bulunduğu yeri göstermek için seçtiği tuhaf yöntemi düşündü. Üst üste gördüğü düşlere inanmasaydı, çingeneğe, krala, hırsızlar rastlamasaydı, doğrusu uzun bir liste ama yol boyunca işaretler vardı ve yanılmam olarak sızdı diye düşündü. Farkına varmadan uykuya daldı. Uyandığında güneş çoktan yükselmişti. Hemen firavun incirinin dibini kazmaya başladı. Yaşlı büyücü, dedi kendi kendine. Her şeyi bal gibi biliyordun.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 Hayatında ve yolu üzerinde bir yığın işaretler vardı. Urim'le Tumbim'i altın sandığa koydu. Bir dahi tırastlamadığı yaşlı karalanım sattıkları için bu iki taşlı hazinesinin parçasıydılar. Gerçekte kendi kişisel menkıbesini yaşayan kimseye karşı hayat cömerttir diye düşündü. Ve bunun üzerine tarifaya gitmesi ve bütün bunların onda birini çingene kadına vermesi gerektiğini anımsadı. Çingeniler nasıl da kurnaz oluyorlar dedi kendi kendine. Belki de çok yolculuk ettikleri için. Derken rüzgar esmeye başladı. Gün doğusuydu desen Afrika'dan gelen rüzgar. Ne çölün kokusunu ne de Magreplilerin istila tehdidini getirmişti. Bunun yerine çok iyi tanıdığı bir kokuyu ve usul gelip dudaklarına konan bir öpücüğün mırıltısını getiriyordu. Gülümsedi. İlk kez böyle bir şey yapıyordu genç kız. ''Geliyorum Fatıma'' dedi. ''Geliyorum.''